1432, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, nefsinizi ve aile efradınızı ateşten koruyunuz, ayetini, onlara güzel şeyler öğretiniz, diye yorumlaması, evet, Hazreti Ali, ey iman edenler, nefsinizi ve aile efradınızı tutuşturucusu insanlarla taşlar olan ateşten koruyunuz, tahrim, 66.sur 6, ayeti kerimesini tefsir ederken, yani nefsinize ve aile efradımıza faydalı ve hayırlı şeyler öğretiniz, buyurmuştur.